Muhterem efendim, Üstadımız göz çok geniş bir sahayı gördüğü halde bir kıl onun görmesine mani olur buyuruyor. Yine benzer bir ifadesinde, insan kainatlara sığmaz ama bazen olur ki bir noktada boğulur diyor. Üstadımızın bahsettiği bu durumlar aşılabilir mi? Veya bu durumların düşünce ve davranışlarımıza tesir etmemesi için neler yapmalıyız? Evet bu değişik yerlerde hep anlatıyor da bu ikinci şık. Ama esneyen oryede temizlerde o göz bir kıl görmeye man olması değişiklerde ifade ediyor Hı. mesela orada anlatılmak istenen şey insanda potansiyel olarak ihata genişliği, kavrama genişliği çok büyük şeyleri kucaklama kabiliyeti ve istidadı ama bazen çok küçük şeylere de yeni düşmesi yani. İşte birinin ifadesiyle küreyi arzı bir manevayla yörüngesinden çıkarıp ona başka şekilde yüzme ada verkanı öğretebilecek kadar bir kabiliyetle donanmış bir insan fakat bazen bakıyorsunuz ki değil küreyi arzı bir manevi velayla yerinden yörüngesinden oynatmak ayak ucu kadar bir hendeye takılıyor düşüyor orada kapaklanıyor böyle bir şey yani dolayısıyla o kendisindeki o fevkalade donanımı yani Dünyalara yetecek, dünyaları peyliyecek. Mahirete yetecek, ahireti peyliyecek. Ve kendisini bir manada meleklerin önüne çıkaracak. Çünkü mahiyeti diyor, mahiyeti meleklerden de oluyor. Tez'um anneke cirmun sarirun ve fike untavel âlemul ekber. En büyük âlem sende muntavi her şeyiyle. Bir öz olarak, bir manu olarak, bir ruh olarak senin mahiyetinde var. Şimdi bu donanımdaki bir insanın böyle, Tıpkı bir Maraşalı bir müşirin çok basit böyle sıradan bir neferin bile yapmayacağı bayağılıklara girmesi gibi bir şey oluyor yani. Mesela müşir de sokaklardaki küçük çocuklar gibi tavukları civcivleri kovalıyor. Kazlara taş atıyor. Hindilerin şişip kabarması için kabarama kabarama kelf atma okuyor. Şimdi bunu böyle gördükleri zaman hem ayıplarlar hem de o kabiliyette, o istidatta, o donanımdaki bir insanın bu kabiliyetlerini böyle basit şeylerde kullanması, israf ediyor demektir bu. Yani ustadane diyor ya bir antika bir parça işte götürülüyor, bunu bakıcılar çarşısında kıymetinin bin kat, milyon kat altında bir şey verip elinden alıyorlar, kandırıyorlar. Ama o o meseleyi çok iyi anlayan, o sanatın hünerver sahibine sanat yarına götürse, ona pişeceği paha, onu dünya boyu inan edecek maliyettedir. Bunun gibi. Şimdi göz esas kullanıldığı yerde altıncı süzde de o göz bir nimeti ilahi olduğunu söylüyorum. malum işte satma matma mevzu. İnne Allah'a şerayetinin şeyinde. Mesela iyi bakabilse o göz, iyi değerlendirebilse biz buna yer yer bakış zabiyesi de diyoruz yani. İşte bakış zabiyesi nasıl olacak? Onunla alakalı müteallallar ifade ederken bir zatü lühiyetle alakalı, sıfatü süphaniyesiyle alakalı. Doğru bir üluhiyet telakkesi ile alakalı sağlam bilgiye ulaşması için tedelli yoluyla bakması lazım. Nuzuli de diyebilirsiniz, oruci değil de nuzuli. Terakki yoluyla değil de tedelli yoluyla. Peşinen onu kabul ederek bakınca her şey kesbi uraniyet eder. 23. Sözde köprünün üstündeki adam hatırlan ya. Elindeki o benlik ve enaniyet ferelerini yerler çalınca adeta bütün dünyaları ışıklandıracak bir avizenin elektrik düğmesine dokunmuş gibi diyor orada. Her şey birdenbire mahiyet değiştiriyor. Kabul etsen biraz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığın çehresine neşrettiği nura baksan yani. Varlığı nasıl okuduğuna baksan onun, nasıl yorumladığına baksan işte bakıyor, bir göz bakıyor, onun hayatı seniyelerine baksan. İşte reşyalarda onunla alakalı anlatılan şeyi, on dört reşya. anlatılan şeylere bir baksan yani. Yani bu asırda durup, Asrı Ceziretü'l-Arab'a gitsen diyor, onun vazife başında görsen, icraatına baksan. İşte o gözle bir göz yani. Öyle bir değerlendirme ile meseleye baktığınız zaman bakıyorsunuz ki, Ozat zat çok güzel okuyor. Çok yerinde, çok isabetli, itiraza kabil olmayan bir üluhiyet telakkisi ortaya koyuyor. Bu senin ne mantığınla, ne de şer'i telakinle çelişmiyor. Aynı zamanda dini nasıra hep muvaffuk düşüyorum, tavuk düşüyorum. Şimdi tüm bunlar bir bakıştır yani. O tedelli yoluyla zat e de öyle bakacaksın yani, Allah var. Deyince söylediğin her söz ondan sonra bir nuraniyet, bir şiiriyet bir ahin kazanacaktır. Hiç o zat e öyle bakmadan, o yaratmış, efendim, o var etmiş, işte zerreleri o hareket ediyor, böyle bunlara bakarak yukarıya doğru gitmeye çalıştığın zaman söylediğin sözden hepsi çok sönüktür. Fakat onun varlığını kabul ederek böyle içinin, yüreğinin sesini kalbini ortaya koyarak seslendirdiğin zaman sensin bu elektronları hareket ettiren. Sensin çekirdeğe yerinde durmasını öğreten. Sensin ben çok küçük olduğum halde iki aynatın merkezine oturtan. Sensin arzu semayı benim emrimem sahar kılan. Ve şu sensin demende bile onu muhatap olarak alman, adet, ona hitap etme meselesi öyle bir inşirah kaynağı ki senin için öyle bir inşirah, öyle bir bastalı hasıl ediyor. Zevkine doyulmaz o meselene. Deneyin onu yani. Bir öyle o zulümlü, zulümatlı, o karanlıklı ifadelerle, beyanlarla, o karanlıklı alemlerde bir şey söyleyin. İlim gözüyle bir şeyler söyleyin. Bakacaksın hiçbir şey ifade etmiyor sizin için. Bir de onu kabul noktasından hareketle Hadiselere bakacaksınız, hadiseler hepsi adeta o anda onun elinden çıkıyor gibi olacak. Ve gerçekten onu duyacaksın, öyle baktığın zaman olacak bunlar. Şimdi biz meselenin böyle bakış zaviyesini ayarlama meselesi var diyoruz, bakış tavyesi yani, bakış çok önemli. Göz öyle görebiliyor ama öyle de görmeyebiliyoruz. Şimdi böyle, bu türlü görmeye talip olunca, ona nereden başlamak gerekiyorsa oradan başlayacaksın. mesela bir yani bu. Bir diğer husus da bu mevzu yine bakış zaviyeti derken ön yargısız olmayı düşünüyoruz. Bir şeye şartlanmışsa bir lima böyle, hep böyle işte naturalizmin dediği şeyler gibi deniyorsa veya bir kısım işte diyor materyalistlerin anladığı gibi, bir kısım kozmozcuların bu maaşistlerin anladıkları gibi varlığı öyle yorumluyorsanız bütün o kuvve kusiyeden gelen, bütün o tasarrufatı, o fevkalade tasarrufatı, o icraatı, bu tecellileri hepsini bu cansız, camil eşeğe veriyorsanız şayet, onlardan geliyor diyorsanız şayet, her şeyi söndürmüş olursunuz. Her şeyi daraltmış olursunuz. Çok defa kendinizden mahrum etmiş olursunuz. Ne kadar zorlanırsanız, zorlanınız, bu işlerin içine bir merhame sokamazsınız. Bir şefkat sokamazsınız bu işlerin içine, bir himaye sokamazsınız. Emellerinize göre bir gelecek sokamazsınız, yerleştiremezsiniz. Ebedi arzularınıza göre bir ebediyeti yerleştiremezsiniz. Çünkü bunlar hepsi camit, cansız böyle. Kaya gibi şeyler. Dinlemezler ki sizi, anlamazlar ki. Siz onlara ne kadar dinleme yakıştırsanız dahi dinlemezler onlar. Ve siz kendiniz de inanmazsınız. O arzularınızı, o emellerinizi, o ebediyet mevzunundaki mülazalarınızı tatmin edeceklerine dair katiyen inanmazsınız. Bin tane fehlûzuh gelse, size anlılırsa inanmazsınız. Şimdi bu da çok önemli bir mesele, bakın. O şartlanmışlıktan çıkıp meseleye bakınca, öyle bir ön yargıdan çıkıp meseleye bakınca nuraniyeti, onların kendilerini aydınlattığı gibi farklı görürsünüz birdenbire. Hani işte bu Mezar-ı Ekber öyle değil. Büyük insanların saltana sürdükleri tahtları olur yani. Üzerinden geçtiğiniz köprü, hayat köprüsü olur. Önünüz cennet vahçelerine bağlarını açılan bir şey olur. Etrafta sizi ulumalarıyla, uğuldamalarıyla tehdit eden arzi ve semavi afetler, canavarlar, hayvanlar, bütün bunlar sizin munis arkadaşlarınız haline gelir. Evcilleşir birdenbire her şey. Arkadaş gibi görürsünüz. Birdenbire değişir yani. Her şeyin rengi, mayeti, şivesi, deseni, size karşı tavrı, alakası değişir. Bakış işte. Orada da bakış var, burada da bakış var. Tabii bakış bir yönüyle öne geçer, kulak bir yönüyle öne geçer. Semiyat bir meselede çok önemli doğru yalanlammayacak meselelere kaynak olması itibariyle mütevatir haber onunla oluyor. Olması itibariyle o öne geçiyor. Onun için katamallahu ala kulubim ve ala semi ve ala absarim. Absar ondan sonra yakadır bir yönüyle. Fakat mübserata müteallik meselelere bakınca onun faikiyeti oluyor. Yani sizin müteallik ettiğiniz kitap görülebilen türden bir kitap sayı. O kitap bir kısım harflerden meydana gelmişse, kelimelerden meydana gelmişse, onda değişik renkte kullanılmış mürekkepler varsa ve bir kalemin izleri görülüyorsa, bir elin hareketi orada müşahede ediliyorsa, orada her şeyde bir irade nümayansa şayet bütün bunların hepsi mübserat alemindendir. Ve dolayısıyla insan kendi görmesi mümkün olan alan içinde, yani ne kadarı görüyoruz biz, binde kaçta kaçını görüyoruz, bir insan için görülmesi mukadder olan şeyleri görür. Görü, kendisi için görülmeyen alan içinde olan şeyleri de başkaları gördüklerine göre ben onları görmüyorum. Demek ki benim görme ufkumun dışında görülebilecek daha başka şeyler de vardır. Bakın böyle genişletir onu yani. İşte bu bakış keyfiyeti, o da bakıyor, o da bakıyor. Ama başlayayım, kusura bakmayın. Birisi öküz gibi bakıyor, birisi de insan gibi bakıyor oraya mesela. Yani o sadece o maddi, cismani hayatını mahdut ömrü içinde devam ettirebilecek şeylere, o hisleriyle, sevkleriyle, insiyatlarıyla nasıl bakacaksa öyle bakıyor. Ama sen kendine göre baksan ya, sen onun gibi değilsin ki, senin hayatın işte öküzün hayatı gibi mebdeyi şu, müntehası da boynuna dayanan bıçak. Bitti onunla. O değil yani. Sen ebede mebusun. Ebedden ve ebediyattan başka hiçbir şeyle tatmin olmuyorsun. Cennete bile girsen orada, temadi seni rahatsız eder. Mutlak orada hep değişim isteyeceksin. Onun için hemen senin imdadına yetişiyor. Vutu bihimü teşabiha diyor. Orada peşi peşine farklılıklar içinde sana niami ilahi, adeta sağınak sağnak yağacak. mayde semaviye gibi sofraların biri kalkacak, biri konacak, biri kalkacak, biri konacak. Şimdi gördüğün şeyleri görecek, gördüklerini görülebilen fakat senin tarafından görülmeyen şeylerin referansı olarak alacaksın ve diyeceksin ki bunlar da görülüyor. Kartal, ben şu kadar şey 300 metreye görüyorum ama o 2 kilometreden daha aşkın yerleri görüyor. Bir şey var yani. Bir yılan görüyor yani. O kokusunu alıyor bir şeyin, avının kokusunu alıyor. 200 metre öteden alıyor. Siz duyamazsınız. Ki. Onlar aldığına göre bir karınca şuraya koyduğunuz bir ya dışarıdan nasıl buluyor, geliyor onu? Düşünün minnacık bir şey. Neresine yerleştirilmiş o sistem? Antenleriyle mi yapıyor, şerare mi gönderiyor yani, sinyal mi gönderiyor, sinyallerin gelip ona çarpıp geriye dönmesiyle mi alıyor, nasıl alıyorsa alıyor. Ama sen bir kere esas kendi görme, duyma, hissetme alan içinde olanları çok makul, esas bir blokajı oturtursan şayet bu görülmesi muhtemel ama senin tarafından müşahede edilmeyen şeyler adına da bir referans olacak. Dolayısıyla kendi görüş ufunu bile genişleteceksin orada. İşte bakış, bu bir bakıştır. Öbürü de gayet dar bir bakış olacak. Evet, duyma meselesini de öyle yani kulak yoluyla duyma meselesini de öyle alacaksın. Şimdi insan aslında mahiyeti meleklerden ulvi, avalim delik onda finan, cihanlar onda matvi. Bu söz Akif'e ait, Hz. Ali'nin sözünü nazmen tercüme etmiş. Şimdi insan bu mahiyette fakat bu insan bazen bir zerre de boğulabiliyor. İşte o remizlerde, notalarda, remizlerde diyor yani. Hazer dikkatle vaz, patmaktan kork. Evet, bir kelime, bir lokma, bir tane. Bakın bunları söylerken bazen bir kelime, bir kelimeyle mahkum oluyorsun hadisler ifade ediyor. Ağzından çıkan bir kelime bitiriyor senin işini. Kebrat kelimeten takrucu müneffaim. Bitiriyor bir kelime. Nauzubillah şirk dediniz. Neuzubillah, nübüvveti inkar ettiniz. Neuzubillah, haşir neşir yok dediniz bir kelime. Bitiriyor senin işini bu. Bazen dünyevi hayatın adına bir kelime. Falan diyorsun ki, işte man kafa bodi diyorsun. Tamam işte kendini bir bodi yerine koyuyorsun onları. Bir kelime bitiriyor senin işini. Aklınızdan geçsin bunları söylerken Hazreti dikkatle vasbatmaktan kork. Bir kelime, bir lokma. Evet, söht diyor Kur'an-ı Kerim. Yahudiler de anlatırken sem maunel kezip ekkalunel söht diyor. Ekkal diyor. Haram demektir. Ve kelama girmiş söht rızık mıdır değil midir? Esas rızık değiller. Rızık olmayan insanlar diyorlar. Rızık olmasa nasıl yiyecekler? Kelamcılar arasında münakaşa mevzu olmuş bir konu bu. Söht diyor. Yahudilerin yerin dibine batmasına sebebiyet veren hususlardan bir tanesi Rüşvet demeden, faiz demeden, haram helal demeden abur cubur her şeyi yiyorlar. Onunla anlatıyor. Yalana kulak veriyorlar. İki önemli şey var. Bir kulak kötü şeyde kullanılıyor. Bir de ağızlarını kötü şeyde, midelerini kötü şeyde kirletiyorlar diyor. Evet, şimdi o da lokma yani işte. Bir lokmada bir lokma yutuyorsun ama hadis-i şerif ifade ediyor ki, eğer sizin içinizde böyle bir haram lokma varsa onu ancak cehennemde yanmak temizler. Evet Hafizan Allah, Allah ondan korusun. O zaman dikkat etmek lazım. Demek bir lokma batırıyor insanı. Bir tane batırıyor. Düşünün çokları bir tane kadar, bir arpa buğday tanesi kadar bir şeye kurban gidiyorlar. Bir taneye kurban giden bir şeyde ağ mı derler kapan, Kapana kısılan kuşlar vardır böyle, daneleri takip, takip eder gider, İpi çekersiniz, içinde kalır, tamam, kellesi gider ona. Bir daneye kurban giden, o belgeselleri seyrederseniz nice hayvanlar var yani. Bir şeyi koparacağım diye, ya yılan tarafından yutulur veya başka bir hayvan tarafından yutulur. Bir tane, insanlar içinde de öyle bir taneye kurban gidenler vardır. Sonra bir bakma diyor, batırır, en nalratür. Sehmin min seham iblis ise mesmum. Men terkâ mahafeti ebdül tu imane yecit halavetü tevfiqal bi kutsadis olur buyk ediliyor. Nazar gayri meşru nazar şeytanın zehirli oklarından bir oktur diyor Allah Celle Celaliu. Bana karşı olan saygısından dolayı bir insan onu terk ederse kalbine iliklerine kadar halavetini duyacağı bir iman atarım onun diyor. Mükafatı bu. Demek ki çetin bir şey o. Yani öyle bir mesele, öyle bir manzara karşısında, insan dişini sıkar, ''La havle'' der, başını çevirirse, Allah kalbine, iman adına öyle bir şey atacak ki, liklerine kadar zevkine duyacak. Ötedeki mükafatı ne olacak belli değil. Ama burada diyor ki, göz bakar, ayak ona doğru adım atar, el tutar, sonra fiil şöyle gerçekleşir. Bunların hepsi, her bir günahtan küfre giden bir yol vardır böyle talalete küfre kadar uzar gider bu. Öyleyse ilk adımı atmamak lazım. İlk adımı attığın zaman bir adım kendinden uzaklaşmışın demektir ve dolayısıyla bir adım da şeytana demektir. Şeytanla senin aranda bir mesafe vardır. 149,5 milyon kilometrelik bir mesafe vardır. Unutma ki mesafe bu kadar geniş bile olsa bir adım attığın zaman işte güneşle bizim aramızdaki o mesafe o kadar daralmış olur. İnsan olarak arz ediyorum ben. Her adım seni senden uzaklaştırır, Allah'tan uzaklaştırır seni ve bir adım şeytana yaklaştırır. Öyle olunca insan nazarına da hakim olması lazım işte. Bir bakma da da diyor ve sonra hemen ona bağlı olarak bir öpmekte diyor, batma diyor. Cihanları yutan letaifini böyle önemsiz küçük şeylerde batırma diyor yani. Şimdi o göz tıpkı bir arı gibi adeta varlığın çiçeklerinden neler derer neler derer. Ne buketler ne buketler sunar ukrevi hayatı adına. Ne çiçekler toplar. O kulak ne besteler dinler. O ağız neler söyler. O ayak neler yapar. O ayak öyle bir kutsiyet kazanır ki Allah Celle Celaluhu o kutsi hadiste ben ne olurum onun diyor. O el öyle bir kusiyet kazanıyor ki ben tutanı olurum diyor. O göz öyle bir kusiyet kazanıyor ki ben göreni olurum diyor. O kulak öyle bir kusiyet kazanıyor ki ben duyanı olurum. O ağız öyle bir kusiyet kazanıyor ki Allah ben konuşanı olurum diyor. Demek öyle sahip çıkıyor onlara. Demek ben beyanımı diline atarım demek istiyor. Ben nasıl görüyorsam gördüğüm şeyler ona öyle gösteririm. Ben nasıl biliyorsam öyle duyururum. ''Tutulması gerekli olan şeyi tuttururum da, diğerlerini ondan uzaklaştırırım, savarım. Gitmesi gerekli olan yere götürürüm de, gitmemesi gerekli olan yere götürmem.'' diyor. E bu kadar siyanet, himaye, riayet vaadi olursa, insan bence sağlam durmalı yerinde. Taahhüd-i bu. Taahhüd altına giriyorsun. E şimdi donanım o yani, niye sen kendini böyle bedavaya küçük şeylere harcıyorsun? Neden beş para etmeyeceği şeyler istikametinde? Bir manat gibi kullanıyorsun orada. Bir altın olduğunu unutma. Ve seninle cennetler peylendiğine göre demek sen bir hem tabi elmazsın. İşte Hz. Ali'nin sözünü orada anlamak lazım. Sen hemen mahiyetini, tepeden tırnağın mahiyetini süzerek onu anlayamazsın. Kaç kilo geldiğinde onu anlayamazsın. Ömründe elde ettiğin ilimlerle onu anlayamazsın. Allah Celle Celalu seni cenneti peylemekle potansiyel olarak Donatmış sen öyle bir varlıksın. Nasıl bir cennet bu? İşte her insana düşen cennet arz ve sema genişliğinde, semalar genişliğinde. Arzu ettiğin her şey var ve orada ebediyet var. Ölme yok, yaşlanma yok, hastalık yok, maraz yok. Aynı zamanda ebedi aile hayatı var. Ebedi çoluk çocuk var orada. Ve Cenab-ı Hakk'ın cemali var. Derinliği anlayamadığımız Allah'ın hoşnutluğu var. Şimdi sen burada altmış senelik hayatın içinde sen bu hayatını versen Amerika'da bir köy alamazsın. Allah'ın lütfunun enginliğine bak ki seni donadığı şeylerle Celle, Celle diyor ki sen bu cenneti istesen alabilirsin diyor. Diyor mu demiyor mu? E, İnnallâhi işlerâ minel mümne müsevvâvâvâlem bennel âmûl cennet verin nefsinizi mallarınızı bu cenneti karşılığında ben vereyim. Ben mukabele içindir. Seninle bir pazarlık yapıyor burada. Sen nedir yani şu muvakket hayatın? Yarısı uykuda geçen 60 senelik hayatın. İşte malın, neyse elindeki malın bizim gibi zaten zürrt adamların benim hakkında adliyenin şey araştırmasında öyle çıkmıştı zürrt diye. Zürrt adamların malları da yok, verecek bir şeyin de yok yani. Eline geçen her şeyi verirsin orada, Allah yolunda verirsin. O da sana diyor ki bu kadar küçük şeyler verdin ama fakat benim şartlarımda meselenin küçüklüğü değil. Benim istediğim şeyleri vermem benim nazarımda büyük. Ben, benim nazarımda büyüye göre muamele yapıyorum sana. Zatın bir şeyin büyüklüğüne göre değil. Ben istesem onu çok büyütürüm. Ve büyütüyor, Sen o şeyleri şeylerini büyütüyor. Bakın, demek ki yani o göz, o kulak, o ağız, o el, o ayak bunları hasret edebilecek güçlü bir şeydir yani. Kartalları sallayıp yere vuracak bir serçe gibi bir şey. Güçlü pehlivanları yere vurabilecek, kötürüm adam gibi bir şey yani. Onunla erik dalına da çıkabilirsin. Erik dalında Yunus'un lugazeler içinde üzüm de yiyebilirsin. İşte bu yani. Bütün cihanları alabilecek, istihav edebilecek genişlikteyken, esasen çok küçük bir şeyde boğuluyor insan. Bir noktada, belki bir damla da boğuluyor. Bir damla olmana rağmen derya olma varken ne diye damla kalıyorsun? Bir zerre olmana rağmen güneş olma varken ne diye zerreliye kanaat edip de kalıyorsun? Hiç hende, hiç olmana rağmen her şey olman mümkünken niçin hiçlikte ısrar ediyorsun? Hazreti Üstad'ın değişik yerlerde vurguladığı şeyler de işte bu mukayese içinde bir şey. Demek ki, niyetine göre sen, tavırlarına göre, davranışına göre, hulusuna göre hiç hep yapabilirsin. zerre güneş yapabilirsin Allah'ın izniyle, <gülüyor> damlayı derye yapabilirsin Sonra fani hayatını baki hayata çevirebilirsin. Dünyada hiçbir şey eline geçmedi, hiçbir şey elde edemediğin halde cennette bütün dünyalara değebilecek şeyleri elde edebilirsin Allah'ın izniyle. Vel bakiatu s-salihâtu khayrun hende rabbike fevâben ve khayrun emela. Sadakallâhu allah Daha kestirmeden de anlatılabilir diye ben kabiliyetim o kadar.